Bir Yaşam Dili şiddetsiz iletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz, ben Canan. Ben Deniz. Evet, 94.9 Açık Radyo'dayız tekrar. Ee, bu hafta ne konuşuyoruz Deniz? Şirkenesure Hart'ın kitabından devam ediyoruz. Geçen hafta armağanlarımızı, çocuklarımıza verdiğimiz armağanları konuştuk. Onlardan aldığımız armağanları fark edip... E, takdir etmek, e, şükran duymak, e, gönülden alıp vermeyi konuştuk. E, benim çok sevdiğim bir konu takdir ve şükran. E, kitapta da e, bir yaşam dili takdir ve şükranda da uzun uzun değinmiştik. E, şimdi de saygı dili kullanmak değil mi? Buna devam ediyoruz. Evet ben e, bu saygı kelimesiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, öncelikle şimdi ilk suranın kitabını gördüğüm zaman Respectful Parents, Respectful Kids onu da Türkçe'ye çevirdik saygılı anne baba, saygılı çocuk bu bölümün de adı saygı dili kullanmak. Biraz saygıyla ilgili düşünmeye başladım. Neyi kastediyor? Saygı ne demek? Hani Ebeveynliğin dışında da hani genel olarak saygı dediğimde, saygı ihtiyacı dediğimde ne demek istiyorum? Benim içimde bu nasıl canlı falan diye baktım ben. Ee, bilmiyorum sen saygıyla ilgili bir şey söylemek ister misin Yok, bu noktada? dinliyorum seni ha. heyecanla. <gülüyor> <gülüyor> heyecanla ne diyecek <gülüyor> bu diye? Şimdi saygı e, tabii benim büyüme koşullarımda yani bu coğrafyada saygı çok e, şey bir kelime. Otoriteyle beni e, otoriteye ilişkin dertlerimle bir araya getiren bir kelime özellikle e, bir çocuk kimliği içinden düşündüğüm zaman saygılı ol çocuğum. Saygılı davran çocuğum okula gidersin saygılı öğrenci ol eve gelirsin saygılı çocuk ol ondan sonra ve bununla ilgili de kültürel kodlar var saygı göstergeleri işte büyüklerin arasında yan, yanında bacak bacak üzerine atılmaz. Saygısızlıktır Ağzında ciklet olmaz Mesela ben hakikaten dayın geliyor cikletin çıkar diye Çok hatırlıyorum annemi Saygısızlık çünkü Oturuşuna Şimdi, dikkat et Oturuşuna dikkat et Bir de e, kız çocuğu olarak da Eteğim çok çekiştirilmiştir Öyle bacağım açılmasın saygısızlık olmasın Etrafa karşı diye Şimdi bütün bunlara baktığım zaman saygı Kelimesi benim içimde çok yaralı Yani hmm. otoriteyle ve e, tornadan geçirilme halimle çok bağlantı kurduğum bir yerde. Yani sanki saygı bir bakış açısı, bir düşünce var. İçinde bir sürü bir şey var gibi. Değil mi? <gülüyor> evet. Çünkü saygı ve çok ayıp meselesi. Bizim e, yine çok ayıpla yetiştirilmiş bir yerden geliyorum. Zannediyorum bu coğrafyada çok sık duyduğumuz. Çok ayıpla biz terbiye edildik. Saygılı olla ter... Yani olumlu dilde söylendiğinde saygılı ol. Cici ol efendi ol dendi, olumsuz dilde söylendiği zaman da çok çok ayıp dendi. Şimdi böyle baktığım zaman netleştirmek isterim saygı dili kullanmak dediğimiz zaman böyle bir şeyden bahsetmediğimize güvenmek isterim ya da en azından biz bahsetmiyoruz hani onu biliyorum da bu radyodan sesimin ulaştı sesimizin ulaştığı insanları saygıdan ne kastettiğimizi biraz netleştirmeye benim çok gönlüm ister. Evet, yani birçok ebeveyn için e, saygı sanki e, yani çocuğun benim dediklerimi yapsın gibi bir şey mi? Yani onlardan, onlardan daha çok saygı bekliyorum. Benim dediklerim doğru, e, benim bildiklerim doğru, e, bana hayranlık duysun, benim yanımda sessiz kalsın, istediğim şekilde davransın gibi bir şey mi? E, bu, yani o saygı da sanki böyle bir. Yanlış anlaşılma mı diyeyim farklı bir bakış açısı da var e, diye düşünüyorum ben de. E, gene Artın söylediği şeye de uyuyor bana. Saygı temelinde yani dikkate almak e, karşı tarafı e, ve bir bakma eylemi yani karşı tarafa da e, özen göstermek. E, onu da çocuğu da... Orada da işbirliğine gene gidiyor. Hep kitabın zaten ana teması işbirliği. Orada da saygıda da işbirliği var. Yani beraber nasıl işbirliği içinde birbirimize saygı duyabiliriz. Yani sen orada gene eşdeğer bir yerden bakıp o saygıyı karşılamakla ilgili bir yere gidiyor. Evet. Ee, özetle bizim hem hartın hem bizim saygı dili kullanmak dediğimizde... Benim kastettiğim tam senin söylediklerim bağlantı dili kullanmak, şefkat dili kullanmak. Şefkat kelimesi e, bazı insanların hoşuna gitmiyor. Çünkü giderek şeyi fark ediyorum Canan, kelimelere kültürel olarak yüklediğimiz bir takım anlamlar var. Mesela İngilizce compassion dediğim zaman başka bir şey oluyor içimde. Türkçe şefkat dediğimde başka bir şey oluyor. Saygı da ona benziyor. O yüzden bunu bağlantı dili kullanmak. Özen dili kullanmak Nezaket de güzel bir Hoşuma gidiyor benim Evet. Nezaket, i̇ncelik, incelik evet. İncelik düşüncelilik gibi bir yerden konuşuyoruz Şimdi böyle dediğimiz zaman e, Ne yapmamak falan diye Başladığımızda Surahart bu saygı dili kullanma bölümünde Şey söylüyor Kaç kere çocuğunuza bir şey söyleyip de Sonrasında bunu geri alabilmeyi dilediniz Diye soruyor Çok. İlk rümlesi <gülüyor> Çok kere <gülüyor> Hatta ben bunu daha da genişleteyim. Çocuğunuza odaklanarak düşünün. Aynı zamanda hayatta kaç kere birilerine bir şey söyleyip de sonrasında bunu geri alabilmeyi düşündünüz. Hani hangimiz yapmadık? Ee, yine çocukla ilişkide e, kaç kere aniden fark ettiniz diye soruyor Sura. Tıpkı annemin kızınca benimle konuştuğu gibi konuştu. Evet, o bende çok var. <gülüyor> Ama onu hemen fark ediyorum Allah'tan. Evet, yani dil önemlidir diye söylemiş kelimeler hakikaten çatışmayı tetikleyebiliyor, körükleyebiliyor. Aynı zamanda dil öyle bir şey ki, yani bunu nasıl kullandığın çok kıymetli. Aynı zamanda saygı ve anlayış yaratma, bağlantı kurma, işbirliğine ilham verme gücü var dilimizin. İletişimimizin. Evet, evet. Şeyde birkaç örnek vermek istiyorum aklıma gelen mesela beni rahatsız eden söyleme, söylemek e, söylemediğimi düşünüyorum ama bebek gibisin e ben seni büyüdün zannediyordum mesela bana bu çok ağır gelen bir şey duyduğum hmm. zaman etrafımda e ben seni büyümüş zannediyordum bebek gibi davranıyorsun e, neden senin neyin var böyle e, hiç mi aklın yok Eee Böyle davranırsan hiç arkadaş edinemezsin, yalnız kalırsın. Sen benim ne zaman lafımı dinlemeye başlar? Yani şu anda bunları söylerken bile ne kadar şiddetli olduğunu <gülüyor> görüyorum. Şey içimde böyle bir üzüntü oldu. ...nasıl bu kadar özensiz olursun... ...ben senin için neler yapıyorum... ...sen bunu fark etmiyor musun gibi... ...hani burada bayağı... <gülüyor> ...şey geldi aklıma... ...bu kafayla gidersen... Evet. ...hiçbir şey olamayacaksın... ...dersler iyi bile söylenir... nokta <gülüyor> k ile biten... ...hiçbir şey olamayacağım bu kafayla gidersen... ...bunlar... ...Canan ilk hatırlattın bunları... ...çünkü aslına baktığın zaman... ...bunları duyduğumda... ...bir tarafı... ...şey... Sen sen olma diyor. Yani evet. sen sen olma varoluşunda bir yanlışlık var diyor. Yani birine e, büyümekte olan genç bir insana e, sen ne zaman büyüyeceksin? Hiç mi kafan çalışmıyor falan dediğinde ya bende bir yanlışlık var. Yani benim edineceğim çekirdek inanç ne olur hayat bilgisi bende bir yanlışlık var. Mesela bu kafayla gidersen sonun iyi olmaz da full korku geliyor bedene. Yine güven, kendine güvenle de ilgili bir şey oluyor ya ben ne, ne yapacağım yani çaresiz bir yer orası ve annemin lafları bilmiyorum senin aklına geliyor mu annenin sana söylediği ama benim baya bir annemin bana söylediği şeyler geliyor belki onlar şu anda geliyor ve orada bende bir değişime uğruyor çıkmıyor artık ağzımdan ama hani beni etkileyen lafları olduğunu işte böyle gidersen bir şey olmaz ee, işte veya seni kim alsın? hangi bir şey mesela. Ee, bu, ya yani ne şey, kadar şiddetli bir şey. Çok şiddet. Almak ne demek bir kere? Seni kim alsın? Gibi. Birinin almasına <gülüyor> muhtaç mıyız acaba? <gülüyor> ee, benim aklıma şey geliyor. Bir de burada e, çok önemli bulduğum ailedeki diğer bireylerin e, onaylamadığım davranışlarını yapıştırma. Mesela aynı babaanne gibisi Ha evet. Hayır, ben çok duymuştum rahmetli babaannemle. Ee, şeydi babaannem alıngan biriydi ee, Hatta bak şu an fark ediyorum alıngan biriydi diyorum Bilmiyorum alıngan biriydi Ne kadar ilginç değil mi? Otomatik çıkıyor yani bilmiyorum Öyle zaman. öğreteyim Halbuki Etiketleri belki koymuşsun. de e, zaman zaman üzüldüğü kalbinin kırıldığı şeyler oluyordu babaannemin Belki kendini ifade Ve Kadını <gülüyor> alıngan diye etiketleyip sonra da bana bir şeye üzüldüğümde ...veya hayal kırıklığına uğradığımda... ...yüzüm asıldığında hemen söylerlerdi... ...aynı babaanne gibisin. Evet. Şimdi böyle ayrılan... ...anne babaların çocuklarıyla olan... ...şeylerde bulunuyor mesela... Ee, ...arkadaşım... ...ayrılmış kız arkadaşım... ...çocuğu bir hareket yapıyor... ...aynı baban gibisin diyor. <gülüyor> yani ne kadar acı... ...Buran böyle diye acıyor ya... O, ...bunun babası yani... <gülüyor> O kendi öfkesini, kızgınlığını çocuğa şey, yöneltip onun hoşlanmadığı bir davranışı çocuğun yüzüne vuruyor. Yani şiddetin şiddeti. Benim evet. en ağır şeylerden biri de şeydi. Giyenlerimden e, birinden duymuştum. Bana çok kızdı. Ondan sonra annem diyor zaten şöyle şöyle biriymişsin. Asla senin gibi olmak istemiyorum dedi bana. <gülüyor> Şimdi böyle baktığım zaman bütün bunlarda bu cümleleri söyleyen insanlar da biziz. Evet, yani bunlara aa ne ayıp şimdi utanın <gülüyor> <gülüyor> filan tonuyla geliyorsa lütfen hani bunun sorumluluğunu bize yüklemeyin. Çünkü benim çok anlayış var içimde. Anlayışım da şudur insanlar sınırına geldiğinde bildikleri en iyi şekilde iletişim kuruyorlar. Aynı zamanda başka bir yol mümkün. Biz onu Araştırmaya çalışıyoruz. Ama şöyle bu lafları bir temizleyelim, bir içimizde sindirelim diye bir şarkı molası verelim. Evet, e, Sezen Aksu'dan dinliyoruz. Yetinmeyi bilir misin? Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın hoş bilsen de. Bilmesen de Yara beri içinde bu yollardan geçeceksin Yetinmeyi bilir misin Sana verdiği kadarıyla hayatın Hoş bilsen de Bilmesen de Yara beri içinde Bu yollardan Geçeceksin Kazanmayı isterdim Kaybetmeyi değil ama Olmadı yar Kendini kayırıyor erin insan önce Bu yüzden aşka kıyar Kazanmayı isterdim Kaybetmeyi değil ama olmadı yar kendini kayırıyor erin insan önce bu yüzden Aşka akıyor giderim alışım gitmelere direndi bu can ne bitmelere giderim alışım gitmelere direndi bu can ne bitmelere erin eredi Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor er insan önce bu yüzden aşk akıyor. Giderim alışım gitmelere direndi bu can. Ne bitmelere Giderim alışım Gitmelere Direndi bu can Ne bitmelere Yetinmeyi Bilir misin Evet kaldığımız yerden devam edelim Canan şimdi ağzımızdan böyle keşke demeseydim dediğim bir sürü, dediğimiz bir sürü söz çıkıyor bunu çocuklara yönelik söylediğimiz zaman da çocuğun hayat bilgisi ya da çekirdek inanç artık nasıl alırsanız kendisiyle ilgili varlığıyla ilgili dışarıdan aldığı geri bildirime çarpık bir lens tutmuş oluyoruz sanki bunun yerine ne yapabiliriz? Evet bunun yerine ne yapabiliriz birkaç örnek vermiştik ee, onlarda e, ne kadar şiddetli olduğunu düşündüğümüz ama otomatik olarak söylediğimiz şeyler vardı ee, biz bundan sonra na, nasıl hep şunu söylüyoruz yeni bir alışkanlık edinmeye çalışıyoruz otomatik olarak verdiğimiz cevaplar yerine daha farklı ne yapabiliriz diye oradan da hop gittiğimiz yer bir ihtiyaçlara odaklanmak değil mi nasıl evet. bir saygı diline geçeceğiz. İhtiyaçlara odaklanmak Dünyayı ihtiyaç farkındalığıyla algılamaya başlamak Empatiye çok katkıda bulunuyor Empatiden önce de bağlantıya çok katkıda bulunuyor Empati bazen bağlantının da bir Yolu olabilir Bana şey gibi geliyor Öncelikle kişisel farkındalık Çok kıymetli Yani şu an bana ne oluyor Çünkü ben bunun farkında olabilirsem Zaten Pek çok şey değişebilir Bunun için de ee, yavaşlama çalışmaları yapıyorum ben yani e, ağzımdan bir şey çıkacak çok sinirlendiğim belli seçebilir miyim o anda bir beş dakika sonra tepki vermeyi Hı -hı. şimdi burası anlat anlat heyecanlı oluyor yeri gibi geliyor insanlara ama bunu pratik ediyoruz. Kime ediyor diye merak ediyorsanız yani böyle çoğu konuştuğum zaman şiddetsiz iletişim çalışmalarında bir araya geldiğimizde nasıl olur da çok öfkelendiğimde ya da artık bezginlik bıkkınlık halinde yani böyle avazım çıktığı kadar bağıracağım yerde bu duygularımın sorumluluğunu alıp bu duygularımı hiç bastırmadan duygularımla birlikte kalıp onları biraz hissedip onların Kalbimde yarattığı özlemleri fark edip oradan hareket etmeye Bu noktada da şeyi söyleyeyim Yani bu her zaman düş, düşebileceğimiz bir yer Sadece düştükten sonra bile fark etmek çok katkıda bulunabilir gibi geliyor bana Yani Aa yine bak bunu yaptım Bunu başka nasıl yapabilirdim diye araştırmak ee, Bir yolu da niyeti hatırlamak Yani ben şimdi bu ağzımdan bunlar çıkıyordu. bu bağlantıya hizmet ediyor mu? ...ben şu an gerçekten bağlantı kurmak istiyor muyum gibi sorular olabilir. Evet, o niyet e, çok önemli. E, daha önceki programlarda bahsettik mi hatırlamıyorum. Bizim Marshall Rosenberg bu şefkat dilini e, etkili iletişim, kalp dili gibi birçok şey söyleniyor şiddet iletişimle ilgili. Zürafa dili dediğimiz bir şey var. E, anlatmak için, öğrenmeyi kolaylaştırmak için zürafayı... E, Zürafa ve çakal diye anlatıyor. Zürafa 12 kiloluk büyük bir kalbi olan, daha geniş bir görüş açısı olan, uzun boy nedeniyle simge olarak seçilmiş. Çakallar da e, bunun aksini, e, aksini yargılayan, suçlayan, eleştiren, kusur bulan, talep yağdıran düşünme ve konuşma biçimi. Yani senin niyetin zürafa dilimi konuşmak, ailede, çocuğunla yoksa çakal dilimi konuşmak. Ona bir hani seçim yapabilirsin. Çünkü yoksa otomatik olarak suçlayan, talep eden e, yargılayan bir dille bağlantı kopuyor diyoruz. Yani en başından beri anlattığımız şey o. Bizim seçimimiz ne? Biz ne istiyoruz ailede? Demin verdiğimiz örneklerden birinde ben ne yapabilirim diye bir örnek vermek istiyorum. Mesela aynı baban gibisin diye geçti aklımda. Hı hı. E, işte çocuk bana bir şey söyledim. Cevap verdi diyelim. İşte dedim ki mas e, kalkarken Sofradan tabağında götürür müsün? O da bana dedi ki üf dedi gitti. Ya da üf dedi hiçbir şey yapmadı. Aklıma geliyor aynı baban gibisin. Babasından da boşanmışım. Babası da böyle yapardı. Burada şeyi fark etmek çok kıymetli. Şu an aklımdan bu düşünce geçiyor. Baban gibisin. Ha şeyi hatırlıyorum, onun bu davranışı bana işte şu kadar yıl birlikte yaşadığım ve boşandığım eski eşimin davranışlarını hatırlatıyor. Ve canımın yandığı yer aslında şu an bu çocuğun üf dediği yer değil. Ben uçtum. Eski eşimle ilişkime uçtum. Tam bu noktada seçebilir miyim? Seçmek istiyor muyum? Neyi? Farkındalığı. Bu farkındalığa geldiğimde tekrar konuya bakabilir miyim? Şu an burada tam olarak ne oldu? Ben ne gördüm? Ha işte 12 yaşındaki çocuğuma sofradan kalkarken şeyini tabağını götürür müsün dedim. O da bana füf dedi. Esasında olan o. Aslında olan sadece bu. <gülüyor> Kendi uçtuğum eski eşimle meseleyi. Saygıyla kenara alıp, çocuğumla ilişkimde şu an ve burada ne hissediyorum? Yani bu olayla ilgili ne hissediyorum? Geçmişte babasıyla ilgili paketleri bıraktığımda oraya bakıp ve benim şu an ve burada neye ihtiyacım var? O zaman çünkü niyetim bağlantı olursa sorabilirim. Ya evlat sana biraz önce hani sofradan kalkarken şu tabağa götür dedim. Öf dedin. Ee, sonra da önüne baktım. Merak ediyorum sende ne oluyor? Yani bunun da tonu ...cezalandırma tonu olması falan... Evet, ...sadece merakla sadece saygıyla... ...hani bir sorabilirim <gülüyor> ve o zaman duyacağım şeyler karşısında kendimi ifade edebilirim. Çünkü büyük bir ihtimalle ben çocuğa tobağını götür dediğimde benim desteğe ihtiyacım var. Hı -hı. Ya da kolaylığa ihtiyacım var. Ya da onun gelecekte e, topluluk içinde... ...güvenilir bir yerde durmasını, durması Sorumluluk için... ...sorumluluk alması evet, ile ilgili sorunlu, bir bir şey ...bir katkıda bulunuyorum. Evet. Yani ona bunları göstererek katkıda bulunmaya çalışıyorum. Biraz böyle bir dans bu. Evet ve bu hakikaten alıştırmayla olacakmış. Şey. Yani şu an ben bu çocukla bağlantı kurmak istiyor muyum... ...yoksa ben bu çocuğa haklı çıkıp istediğimi yaptırmak mı istiyorum? Yani genellikle o haklı olmaktan gelen bir yerden geldiğin zaman... ...o bağlantı olmuyor. Kesinlikle olmuyor yani bu denenmiştir. Tam bu noktada Canan çok teşekkürler. Sorularını Canan'ın tekrarlamak istiyorum. Şu an bağlantı kurmak mı istiyorum? Yoksa haklı çıkıp istediğimi yaptırmak mı istiyorum? Bu temel ayrı. Haklı çıkıp istediğinizi yaptırmak istiyorsanız başka bir insanla bağlantı kurmaya hazır değilsiniz demektir diyor Surahart. Ben de aynı fikirdeyim. O noktada Niyetinizi kendi kelimelerinizle yazın diye davet var kitapta. Ben orayı da armağan etmek istiyorum dinleyicilerimize. Soru şu, çocuklarınızla ilişkinizde ne yaratmak istiyorsunuz? Çocuğunuzla bir sonraki etkileşiminizde niyetiniz ne olacak? Bu iki soru üzerinde demlenmek belki bir adım olabilir mi? Çok güzel olur. O çocuğu çıkar oradan herkes için geçerli, bütün ilişkilerimiz için geçerli. Yani ne, nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz, nasıl ilişkilerimizin olmasını istiyoruz yani orada niyetimiz de gerçekten bir bütünlük içinde olursak O zaman bu yol açılıyor, bu farkındalık bir anlamı oluyor Yoksa öbür türlü ee, anlamsızlıklar içinde bir yere varamıyorsun ama insan kendi kaynaklarıyla da bağlantısını kopuyor. Yani içimizde zaten böyle bir şefkat var, bir gönülden verme var, bağlantı kurma zaten isteğimiz var. Ama o şeyi bulamadığımız için bir türlü aynı hikayelerin etrafında dolaşıp dolaşıp öfke, kızgınlık, kızgınlık, işte suçlama, yargılamaların dünyasının içinden çıkamıyoruz. ...bunu hani böyle gerçekten ciddiye almak... ...sabahları diş fırçalar gibi... ...niyetini tekrar hatırlamak... ...meditasyon yapmak gibi... ...yoga yapmak gibi... ...spora gitmek gibi... ...ben evet ilişkilerimde bağlantı kurmaya... ...önem veriyorum, özen gösteriyorum... ...işbirliği istiyorum ailemde... ...değil mi? Bunları gel önemli olduğunu tekrar tekrar hatırlamak... ...evet ve burada da seçim yapmak... ...yani... E, Mükemmel olmaya çalışmak değil diyor hayatın amacı. Marshall Rosenberg'in sözünü daha düzgün söyleyeyim diyor ki hayatın amacı mükemmel olmak değil daha az aptal olmaktır diyor. Ben bunu ne demek istedi, istiyor diye çok uzun düşünmüştüm. Ya mükemmel olmak mümkün görünmüyor bana en azından ben olamayacağım. Ama kafamı kuma gömüp başkalarıyla iletişim kurduğumda da otomatik tepki vermek benim öncelikle kendi can sağlığıma iyi gelmemeye başladı zaman içinde. Şiddetsizliği seçmek istiyor muyum? Şiddetsizliği seçeceksem bunun bir tan birinci yolu bağlantı kurmak. Bağlantıyı seçmek için... Nelere ihtiyacım var? Bağlantıyı seçebilmek için hayatımda neleri değiştirebilirim? Evet. Geçen programda bağlantı yerine bağ kurmak da dedik. Yani daha bağ çok anlaşma, için. anlaşılmak için. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. E bu noktada da e, kitapta yine çok hoşuma giden bir söz var. Neil Postman'dan alınmış. Dilimizdeki alışkanlıklar dünyaya bakışımızın özünü oluşturur diyor. Hmm, çok güzel. Evet, çocuklarımızla ömür boyu işten sevgi dolu ilişkiler kurabiliriz. Bunda da niyetimiz çok önemli. Vazgeçmeyelim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir programın sonuna daha geldik. Sen istersen kapanışı yap Deniz. Ee... Bütün bu anlattıklarımızı ben kendi hayatıma uygulayabildiğimi gördüğümde çok mutlu oluyorum. Uygulayabilmemin de kaynağı şiddetsiz iletişim pratikleri yapmış olmak. Bu pratikleri yapmak istiyorsanız şiddetsiz iletişim Türkiye Instagram ve Facebook sayfalarında toplumumuzun etkinliklerini görebilirsiniz. Canan'ın empatinin gücü benim Deniz Spatar e, Instagram hesaplarımı takip ederek bizim etkinliklerimizi görebilirsiniz. Aynı zamanda radyonun podcast'lerini de e, bir yıla yakındır podcast deniyoruz. E, tekrar bakabilirsiniz. Merak ettiğiniz şeyler olursa da DenizSpatar@gmail.com'a gmail.com'a yazarsanız ben Canan'la da paylaşırım. Deniz okunduğu gibi Sıfatar'da Samsun Polatlı, Ankara Trabzon Ankara Rize DenizSpatar@gmail.com İyi hafta sonları İyi hafta sonları.